Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 108. Bölüm Elhamdülillah, la hevle ve la kuvvete illa billah, her şey ondan, elhamdülillah, her şey ondan, elhamdülillah. Başımıza ancak Allah Teala'nın tayin ve takdir eylediği şeyler gelir. Her şey ondan. Elhamdülillah. Allah Allah. Yemenli ihtiyar da ne mübarekmiş. Maşallah. Barek Allah. Gerek ferah, gerek sürur, gerek sıkıntı anında. Hayatın her safhasında. Allah'tan gelen kaza ve kadere teslimiyet gösteren sabırlı kimseler. İşte, işte takva sahipleri bunlardır. Her şey ondan elhamdülillah. Allah'ım şahittir artık o hale geldim ki kütüphane yandı, evin yandı. İçinde annen, kızın, oğlun, hanımın kül oldu deseler hiç tereddüt etmeden e, her şey ondan, onun takdiridir diyecek hale geldim. Eve yaklaştık, bahçe duvarını geçtik. Baktım bir kalabalık var, bizim evin önü insan dolu. Allah Allah, işe bak sen, hayırdır inşallah? Dedim ya, her ihtimale hazırım. Beni karşılayanlar geçmiş olsun, geçmiş olsun falan diyorlar. Sokakta, evin önünde kan var. Eşikte daha çok kan var. Teslimiyetle içeri girdim. Annem karşıladı. Oğlum, bir kazaya uğradık. İbrahim üçüncü kattan balkondan düştü. İçeride dedi. Hastaneye götürmemişler mi? Daireden aramışlar. Çıktığım söylenince beklemişler. Başka kim götürecek hastaneye? Peki geç kalmış olmadınız mı? Koştum. Çocuğu kucağıma aldım. Beş yaşındaydı. Ağzından, burnundan, kulaklarından kan geliyor. Hemen bir arabaya atladım doğru hastaneye. Herkes tam öğle tatiline çıkmak üzereyken neyse yakaladık. Müdahaleleri yaptılar. İncelediler ve İbrahim annesiyle birlikte hastaneye yatırıldı. Şamlı, Doktor Şefik Bey isminde bir kardeş vardı. Çocuğa o bakıyor. Doktor bana dedi ki, hocam biz gerekeni yaparız. Siz Ravza-i ya gidin dua edin lütfen. Dua edin derken? Kurtulmasından pek ümitli değil gibi. Doktor beni savdıktan sonra biradere ve boşnak Ahmet Bey'e demiş ki, dua edin Allah lütuf buyursun. Eğer arıza bırakacaksa dua edin Allah yeni bir evlat versin. ...yara filan onlar mühim değil... ...ama beyinde bir sarsıntı olmuşsa... ...şimdi ölürse bir defa ölür demiş. Onları da Ravza'ya dua etmeye göndermiş. Dua eden sadece siz değilsiniz. Başka dostlar da olayı duymuşlar. Geldiler, hep birlikte dua ediyoruz. Akşam namazını kıldım, hastaneye döndüm. İbrahim uyanmış, annesine... ''Anne burası iyi değil, karanlık, evimize gidelim.'' demiş. Doktor Şefik Bey gelip sormuş. İbrahim'in böyle dediğini öğrenince pek sevinmiş. ''Elhamdülillah işte bu iyi alamet.'' demiş. Ben gidinceye kadar amcası küçük bir otomobil almış. Baktım oturmuş oynuyor, başı sarılı. Peki sonra ne oldu? İyileşti elhamdülillah. İbrahim yaşadı, okudu, makine mühendisi oldu... Yedi sene Amerika'da kaldı. Şimdi ciddede Melik Abdulaziz Üniversitesi'nde hoca. Yemenli Hamal Allah'ın lütfu olarak sizi bu olaya hazırlamış. Evet, mübarek beni 500 metrelik yol boyunca iki adım arkamdan, her şey ondan, her şey Allah'tan, ondan gelene sabır, sabır diye zikir ve tesbihlerle o hale getirdi ki. Sanki bir hasta bakıcı, bir operatör gibi soğukkanlı, telaş etmeden kanlar içindeki çocuğu kucağıma aldım yürüdüm. Beni öyle sakinleştirdi. Ama Hamaldır ama belki velidir. Allah bilir. Bu hadiseyi bizzat yaşadım gördüm. Annem sormuştu. Oğlum neydi sende o günkü teslimiyet? Yoksa sen iyi panik yapardın, belki de bayılırdın demişti. Anneme olanları anlatmıştım. Anneniz ne buyurdu? Ah oğlum, amcan demişti ya, işte bu da amcanın kerameti demişti ve devam etmişti. Dedenin günlerini, babanın günlerini, amcanın günlerini hatırlıyorum. Oğlum, biz çok iyi insanlar gördük. Ah evladım, ah o günler demişti. 1972 yılında, Mehmet Zahid Kotku Efendi ile birlikte kalabalık bir cemaat hacca gelmişlerdi. Mekke-i Mükerreme'ye hareket edecekleri gün gelince fakiri de davet ettiler. Arabalarımızda yer var, buyur beraber gidelim dediler. Oysa ben o yıl yalnız gitmek, haccın tadını çıkarmak istiyordum. Kabul etmedim. Yalnız hac edebilmeniz pek mümkün görünmüyor ama. Onları uğurladım gittiler. Ertesi gün seccademi ve hafif bir yatak aldım. Hafif bir çantayla elimde şemsiyem, harem-i şerifte ikindi namazını kırdım, garaja doğru yollandım. Garaj o zaman neredeydi? Vasıtalar o zaman Mehmet Akif Bey'in Necit Çöllerinden Medine'ye şiirinde bahsettiği Menaha denilen meydandan kalkıyordu. Şimdi oralar Mescid-i Şerif'in önündeki geniş meydanlara kaldı. Altını da otopark yaptılar Garaja doğru yollandınız Giderken önümde koyu yeşil bir Mercedes durdu Yepyeni, daha kağıdı üstünde Direksiyonda esmer bir zat, arkada bir hanım Adam arabanın camını açtı, selam verdi Selamünaleyküm Ve aleykümselam ve rahmetullah Nereye gidiyorsun? Nasip olursa Mekke'yi mukerremeye. Buyur, geç arabaya, birlikte gidelim. Ee, şey, yani. E, ne bileyim. Buyurun lütfen, buyurun. Ben de arkadaş arıyordum zaten. Beraber gidelim. Eh, artık bindim. Kaçış yok. Adam Mekkeli zengin bir imiş. Hanımı hastalanmış, Almanya'da tedavi ettirmiş. 40-45 yaşlarında simasın, nurlu, tertemiz bir Müslüman. Hanımı iyileşince adam demiş ki: Hanım, elhamdülillah iyileştin. Bize bu nimeti bahşeden Allah'ımıza şükretmek için bir araba alalım. Karadan Türkiye, Suriye yoluyla Medine'ye varalım. Hacc edelim. Oradan da Riyada döneriz. Yeni geliyorlarmış. Otele inmişler, biraz istirahat etmişler, ziyaretlerini yapmışlar, ihrama girip yola koyulmuşlar. Siz plan yaparsınız ama Allah da plan yapar. Şüphesiz Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Tam ben Allah'a teslim olup yalnız başıma gideyim diye hoca efendinin 15 arabalık kafilesinden vazgeçmişken, Cenabı Hak ey kulum, sen bana tevekkül edip zahmeti göze aldın. Ama bakalım tevekkül eden kulumu ben bırakır mıyım dercesine artık Allah'ın lütfu keremi, Medine-i Münevvere'nin bereketi ne derseniz deyin. Lütuf içinde lütuf. <gülüyor> Yepyeni bir Mercedes'te yola koyulduk. Yolda tanıştık. <gülüyor> Kısa bir yolda değil. Konuşacak çok şey olabilir. Yolda sohbet ederek gidiyoruz. Adamın çok mantıklı akıllı sözleri var. Arabistan'ın petrolden sonraki zenginliğinden bahis açılınca söyledikleri çok hoşuma gitti. Şöyle dedi. Efendim, su hayattır. Canlılar onunla yaşar. Hayatımız ona bağlıdır. Allah'ın lütuf ve keremiyle bu nimetin evlerimizde musluklardan akması ne büyük bir şeydir. Açması kapaması elimizde. Her ve istediğimiz gibi istifade edebiliriz. Abdest alırsın, çamaşır yıkarsın, çay yapar, yemeklerde kullanırsın. Her işinize yarar. Çok büyük bir nimet ama bilmem insanlar bunun farkındalar mı? Şimdi bu mübarek nimetin sel halinde, tufan halinde evimize girdiğini düşünün. Kapıdan, pencerelerden, tavanlardan, temellerden giriyor. Aman Allah korusun. Evet, Allah korusun. Ne oldu? Artık su nimetlikten çıktı, felaket oldu. Servet ve para da bize bu şekilde girdi. Bizi tenkit edenler haksız, yanlış tenkit ediyorlar. Neden haksız ve yanlış? Yahu bizim hazırlığımız yoktu. Bir anda deveden Mercedes'e geçtik. Burada her şey sıfırdan başladı. Bizi tenkit edenler kusurumuza bakmasınlar. Bizimki 180 derecemin ne denir işte öyle bir dönüş oldu. Dünyanın en fakir milleti birden en zengin milleti olsun. Bu insanı sarsar. İnsan olsun, devlet olsun, millet olsun sarsılır yahu. Servet işte bize böyle geldi. Yolu böyle sohbetlerle, lebbeklerle bitirdik. Mekke'ye vardık. Gece olmuştu. Ayrılmak istedim, izin vermedi. Haccı beraber yapacağız diyordu. Neyse, özürler beyan ettim, ayrıldım. Eşyamı Türkistanlı bir kardeşin dükkanına bıraktım. Tavafımı yaptım, say ettim... Sabahliğin Mina'ya giden vasıtalara bindim. Beş riale götürüyorlar. Mina'da beş vakit namazımı kıldım. Yine beş riyal verip Arafat'a çıktım. Arafat'ta güneş battıktan sonra Müzdelife'ye geldim. Akşamla yatsıyı kılıp bir şeyler yiyip yatacağım. Sabah vakfesini yaptıktan sonra Mina'ya ineceğim. Bu durumlarda da yalnızlığınızı muhafaza edebilmişsiniz. Eşyam basit. Kendim taşıyabiliyorum. Müzdelife'de bir çeşmenin başına gittim. Abdest alacağım. Herkes ibrik dolduruyor, şişe dolduruyor, tulum, bidon dolduruyor. Meğer en büyük eksiğim ibrikmiş. Arafat'ta, minada ibrik satılır ama burada yok. Beklemem gerekiyor. Ne zamana kadar bekleyeceksiniz ki? Ben böyle çabalarken hemen yan tarafıma bir kapalı araba ve bir yük arabasıyla kalabalık bir aile geldi, indi. Ortalık karanlık. Lamba ışığında benim çektiğim sıkıntıyı fark etmişler. Çeşmenin başına gidiyorum, dönüyorum. Çaresizim. Çekilin abdest alayım diyemiyorum. Zor bir durum. Çok geçmeden ihramlı, 18-20 yaşlarında sülün gibi bir delikanlı geldi. Babamın selamı var. Sizi yemeğe davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ailenizin beraberliğini bozmak istemem. Sağ olun. Delikanlı az sonra koskoca dolu bir ibrik getirdi. Teşekkür ederek kabul ettim. Abdestimi aldım, namazımı kıldım. Biraz ileride çarşı kurulmuştu. Sandviçler, lokmalar filan satıyorlardı. Seslerini duyuyordum. ''Tam gidip bir şeyler alayım, iyiyim derken... ...delikanlı bu sefer bir tepsiyle arza endam etti.'' ''Kurtuluş yok. Cenab-ı Hak nasip etmişse.'' ''Kocca bir porselen tabağa pilav koymuşlar. Üzeri et dolu. Bir tabakta üzüm ve soğuk su dolu termos. Pilavı Arafat'ta pişirmişler. Aşçıları var. Yemekten sonra da bir termos çay geldi.'' ''Cenab-ı Hak her nimeti ayağınıza göndermiş.'' Gerçek tevekkül meğer ne büyük bir imkanmış. Allah Allah, elhamdülillah. Nise, gayet güzel bir yemek yedim, çayımı içtim, namazlarımı kıldım, yattım. Gece ben kalkmadan önce komşularım bakvelerini yapmışlar, gitmişler. Şafiiler böyle yapabiliyor. Her şeyi almışlar, ama ibrik kalmış. Oh çok şükür. Müzelifci için en önemli şey ibrik değil mi? Tekrar yattım, dalmışım. Uykumun arasında bir ses geliyor. Ey yatağına yorganla sarılmış, bürünmüş olan peygamber kalk. Allah Allah. Bu ses de nereden geliyor? Haline bakılırsa Pakistanlı. Şeyh midir? Alim midir? Pir midir? Hayırdır inşallah. Hakim belli ki gece namazı kılıyor. Ya bu zat namaz kılarda sen ne yatarsın? Kalk. Kalktım. Suyum hazır. Abdest aldım. Ben de namaza durdum. O Müzdelife gecesinin o saatinde, o vakte kadar hiç etmediğim bir dua dilime geldi. Nasıl bir duaydı o? Ya Rabbi, kızım Sare için ırzını, namusunu, şerefini, haysiyetini koruyacak bir ibni helal, bir helal zade. Kızınız için helal sütenmiş hayırlı bir nasip istemişsiniz. Normal bir şey değil mi? Eyvallah. Fakat o güne kadar ne hatrıma ne dilime gelmiş bir dua. O anda içimden geliverdi. verdi. Böyle bir dua ağzımdan çıktı. Derken sabah ezanları okundu. Oradakilerle birlikte cemaatle namazı kıldık. Bakveyi yaptık, minaya ineceğiz Arabaya binmeye lüzum yok Çünkü zaten yolda tıkanırsınız Yaya olarak bir saatte gidiliyor Bir saatlik mesafe var mı? Yaklaşık olarak bir saatte gidiliyor Yürüdüm, minaya geldim Bizim çilekeş dervişlerin kaldığı çadırlara vardım, onlara katıldım Minada nasıl dua ettiniz? Farklı bir şey hatırlamıyorum Neyse, hacdan döndük şey Efendi, Ahmet Kibritçioğlu, Doktor Hümeyre Hanım hepsi bir gençten bahsetmeye başladılar. Doktor Hayrettin diye bir oğlumuz kardeşimiz var. Bu zamanda insanın iyisi. Bu asırda böyle genç pek bulunmaz. Almanya gibi yerde dinini, nezahatini korumuş bir genç. Çocukluğundan beri tanır. E artık söylenecek söz kalmadı. Peki dedik. Cenabı Hak önce duayı ettirdi, sonra cevabını verdi. Yani gerçekten her şey ondan. Güç ve kuvvet onun. Medine-i Münevveri'nin tecellilerinden biri de işte bu oldu. Peki Mekke içinde aynı şeyleri söyleyemez miyiz? Mekke daha başka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ağlatan ve Ömer, burada gözyaşı dökülür, ağlanacak yer burasıdır buyurduğu Kabe-i Muazzama Mekke'de. Kabe-i Muazzama, dünyanın merkezi. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Veda tavafından sonra Peygamberi Zişan'ı Kabe-i Muazzama'nın yakınında dua ederken gördüm. Yanlarına vardım. Dualarına amin diyeyim, iltifatlarına mazhar olayım dedim. Yanına yaklaşınca ağladıklarını gördüm. Beni görünce, Ömer, burası ağlanacak yerdir. Burası gözyaşlarının akacağı yerdir buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba neleri düşündü de ağladı. Hayatına bir baksak, Hazreti İbrahim'i, Hacer validemizi, Hazreti İsmail'i düşünsek. Ağlanacak o kadar çok şey var ki. Daha önce de zikretmiştim. Daima da söylerim ve söylemekten de bıkmam. Gönül çağlayanlarımı coşturup taşıran bir kıssa var. Hangi kıssaydı bu? 1970'li yıllarda Afganistan'ın bir cidde sefiri vardı. Daha sonra komünistler tarafından şehit edildi. Bu zat Farsça şiirler yazardı. Medine-i Münevvere'ye geldikçe kütüphaneye uğrar görüşürdük. Cuma günleri gelir, ziyaret vazifesini ifa eder, Cuma namazını kılar dönerdi. Son görüşmelerimizden biriydi. Kendisine sordum. 108. Bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Butch Productions.